Açık Dergi devam ediyor haftanın üçüncü yayınında ikinci yarım saatimizde önümüzdeki günlerde e, Didin'de gerçekleşecek bir festivali konuşacağız. Vegan Festival, Wakefest ya da Kevser Başkanay'la beraber. Merhaba hoş geldin Kevser. Merhabalar İhsan ve Seçil merhaba yeniden. Hoş bulduk sen de bizim yanımıza <gülüyor> <gülüyor> çok uzaklaşmadın ikinci kez <gülüyor> davet ettiğiniz için teşekkür ederim ne demek epey e, ilgide duyduğumuz bir etkinlik yaklaşıyorken e, seni konu kalalım istedik önümüzdeki hafta e, gerçekleşecek Didim'de e, Vegan Fest ancak toparlanır İstanbullular diye düşünüyoruz oraya gitmek üzere evet. malum herkesin hayatı çok yoğun ve herkes çok meşgul olduğu için Didim'e e, organize olmak isteyenler için bir özel yayın evet ...neler oluyor, neler olacak Didim'de... E, ...20'sinden itibaren başlıyor. Evet, 20-23 Nisan tarihleri arasında... Hı hı. ...Didim'de tarihi Apollon Tapınağı'nda... ...gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk vegan festivali. Hı hı. İkincisi oluyor bu sene. İkincisi oluyor, birincisi... ...yani bu festivalin birincisi geçen yıl geç evet. gerçekleşmişti... İkincisi bu yıl gerçekleşiyor. Üçüncüsünün hı hı. de belirlendi, tarihi belirlendi, üçüncüsünün... Hı hı. İnşallah seneye. seneye. Yine bu zamanlarda. Hazırlıklar üçüncüsünü yani. Evet düzenlemek için tarihtahi koyduk. Ben de festivali Didim Belediyesi, <gülüyor> Didim Turizm Altyapı Birliği, Ana Menderes Meslek Yüksek Okulu, Ana Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları <gülüyor> ve işte vegan beraber düzenliyoruz. <gülüyor> Elimden ...gelen katkıyı sağlamaya çalıştım... ...festivale çalışıyorum. Neler oluyor peki bir vegan festi içerisinde... ...bilmeyenler için? Ee, aslında çok da yeni ee, söylemek lazım. Bir şey evet, olarak da, etkinlik şey. olarak da yani. Evet, Türkiye'de... E, ...aslında yeni yeni böyle şeylerle tanışıyor... ...onu çok mutlu oluyorum. Veganlığı belki... ...izleyicilerimizden... E, ...bilmeyenler, bilenler için de tekrar olsun... ...yeniden bir Tabii. tanımlayalım isterseniz. E, vegan felsefe... Ee, tamamen yaşamı yücelten bir felsefe. Sadece kediyi, köpeği ya da insanın yaşamını değil, Hı -hı. bütün yaşamları, doğa, insan, bütün hayvanlar, işte inek, kuzu, keçi, böcek, Zeta her şey. Evet, ee, bu yaşam bu yaşam biçimini. Ee, i̇nsanları anlatmak için Didim Vegan Festivali, daha doğrusu bütün dünyadaki vegan fest festivalleri önemli yer e, hı hı. alıyor. Bu festival niçin önemli? Öncelikle Didim gibi bir coğrafyada gerçekleşmesi, hı hı. Ee, tarihin ilk veganlarından Thales'in, felsefeci Thales'in yaşadığı evet. e, topraklarda gerçekleşmesi, Apollon Tapınağı'nda... Tapınağının çevresinde gerçekleşmesi ve oradaki o e, Didim'in eski yerlileri yoranlıların insana, doğaya ve hayvana verdikleri değer ile harmanlanan bir festival bu. Hı. Yoranlıları ee, belki konuşabiliriz burada. Bir yoranlılar dedik. Kimler bu yoranlıları? Evet. Yoranlılar Didim'in eski yerleri nasıl İstanbul'un eski yerleri işte Rumlar vesaire hı hı. oranın da e, ilk. Eski yerli yerleri evet. yoranlılarmış Ben yoranlılardan bugüne gelenlerle tanıştım Didim'e gitmiştim iki hafta önce Eğitim vermeye ee, Gerçekten iyi çok e, müstesna bir kültürleri var. E, zaten dediğimde gerçekleşmesinin bir bak başka önemi de oradaki insanların vegan kültüre çok yakın olmaları. Hı. Gerek yemekleri gerek insana doğaya canlıya bakış açıları. E, gerçekten iyi ki orada yapılıyor vegan festivaller. Tabii gelecek yıllarda Türkiye'nin. Her tarafına yayılacak bu festivaller öyle Hı -hı. E, Ben öyle öngörüyorum diyeyim. Bu e, benim komplo teorim Olsun o zaman e, <gülüyor> ki İnşallah olmasın? da Tabii güzel ki. olur <gülüyor> e, Çünkü gerçekten orada Sadece işte beslenme Vesairesi anlatılmıyor Mesela festival e, programına baktığınız zaman Dolu dolu bir program var Hı -hı. Bahseder e, misin bu arada hakikaten için? Dört gün boyunca e, Bütün konuları Harmanladığımız bir program oluşturduk Hı -hı. Ee, öncelikle sağlık olmuş? biliyorsunuz Hı. sağlık alanı beslenme ve sağlık kısmı veganlığın çok tartışılıyor bununla ilgili çeşitli uzmanlar gelecek ee, kalp damar e, cerrahisi uzmanı dört e, gün boyunca orada soruları cevaplayacak standında ben e, kendi standımda soruları cevaplayacağım orada benim yazdığım bir vegan beslenme rehberi dağıtılacak tüm katılımcılara Hı. ayrıca e, Gastroenteroloji uzmanı Hı. gelecek. Veteriner hekim arkadaşımız gelecek. Hayvanların psikolojisini anlatacak. E, psikolog arkadaşlarımız gelecek. Hem yetişkin için hem de çocuk için. E, biliyorsunuz 23 Nisan'da e, çocuk bayramı olarak kutlanıyor. E. E, o günde çocuklara hayvan sevgisi... E, ...bu işte e, hayvan sevgisini aşılamak için sirkleri hayvanat bahçesine götürüyor aileler. Bunları biraz konuşacağız. E, dahiliye uzmanlarımız gelecek... Bunun yanı sıra sadece aslında sağlıkla ilgili konuşmacılar yok. Mesela Ömer Madra gelecek. Evet. Pazar günü iklim krizi ve bitkisel beslenme ilişkisini anlatacak. Aynı zamanda hayvan hakları vurgusunu biz bu yıl özellikle çok daha baskılı bir şekilde yapmak istedik. Mesela Zülal Kalkandelen gazeteci yazar hayvan özgürlüğü aktivisti yeni çıkacak... ...kitabı olan e, Vegan Devrimi ve e, Hayvan Özgürlüğü hı hı. adlı kitabının imza gününü... ...ilk e, kez orada okuyucularıyla buluşturacak kitabı imza günüyle. Ayrıca konuşması da var. E, hay e, Deneye Hayır platformu var. Hı hı. E, hayvan Hakları İnisiyatifi var. Bu hayvan haklarıyla ilgili aktif bir şekilde çalışma yapan... Ee, arkadaşlarımızı da orada e, Göreceğiz bir de tabi e, Çoğunluğu veganlardan oluşan bir müzik Grubumuz da gelecek oraya Kim Şamanik Nirvan Bilirmul hmm. ee, Belki açık radyoda gelmişler Dizilelim programını görmüşsünüzdür evet. Onlar e, işte Hayvan sesleriyle şamanik Deneysel hmm. e, bir Müzik e, ziyafeti sunacaklar Bize diyeyim vegan sanatçılarımız Gelecek müzik, müzik Konserlerde de, evet Ceylan Ertem işte Pınar Keleş diye bir çok muazzam kaliteli bir müzisyen arkadaşımız var. O da cumartesi günü çıkacak. Ceylan Ertan pazar günü çıkacak. Bunun yanı sıra e, mutfak atölyelerimiz var. <gülüyor> e, mutfak atölyelerinde e, geneli bu e, şeflerden oluşun. işte Gabriel Spons'a gelecek... E, ...vegan mutfağını anlatacak, Didim Meslek Yüksek Okulu'ndan, Anna Menderes Turizm Meslek Yüksek Okulu'ndan... ...bu konuyla çok ilgili hocalar var, onlar gelecek, atölye yapacaklar... ...bir de Dolce Vegan'ın, e, Türk Türkçenin herhalde e, tek vegan tarif kitabı... Evet. ...Dolce Vegan'ın e, yazarı Virginia gelecek, orada hmm. mini bir söyleşi yapacak, kitap imzası düzenleyecek... Aynı zamanda Murat Hoca'da Murat Kınıkoğlu belki de hmm. biliyorsunuzdur <gülüyor> vegan beslenme kitabının imza gününü yapacak orada. Ee, yani o kadar dolu dolu ki e, nefes e, egzersizimiz olacak. Mesela rekor denememiz olacak. E, Neslihan Yavuzcan hmm. diye bir yoga eğitmeni, nefes eğitmeni arkadaşımız gelecek. E, bu... E, Çocuklarla mutfak atölyeleri yapılacak mesela. İşte çok kaliteli için band diye bir kaliteli müzik yapan bir grubumuz var. Muazzam müzik yapıyorlar. Bence dinlemelisiniz. Onlar gelecek. Yani bu festival dolu dolu hem sağlığın hem etik... Yani hayvan haklarının konuşulduğu Hı -hı. hem de iklimin konuşulduğu aynı zamanda pratik yanını da anlattıklarımızın pratik yanını da görebileceğimiz atölyeleri e, orada göreceğiz. Dinleyiciler izleyiciler belki iz ilgi duyuyorsa festival programına Didimvek Fest com sitesinden girip detaylı bir şekilde bakabilirler evet. ee, bunların e, yanı sıra benim çok çok önemsediğim e, site Slovu Türkiye'ye tanıtan seferiyisar Belediye Başkanı Tunç evet. Soyer. Hı -hı. Ee, Didim Belediye Başkanı Sayın Deniz Atabayla beraber bir konuşma yapacaklar. Ee, çok çok önemsediğim benim de çok e, üzerinde durduğum gerçekten vegan yaşam e, gidip e, marketten işlenmiş ürünleri almak değil aslında. Vegan yaşam e, yaşamı yücelten bir yaşayış biçimi Hı -hı. E, siz... 70 kalorilik bir şey alacaksınız vücudunuza diye... ...dünyanın kaynaklarından beş bin, 10 bin kalori harcamaya hakkınız yok aslında. Yani bunu yerel bir şekilde yapmak gerekiyor ve yerel halkın buna katılması gerekiyor. Hmm. Ben iki hafta önce gittiğimde nohut suyunu onlara anlattım. Aslında aquafaba bizim... Çok eskiden ninelerimizin kullandığı yumurta yerine kullandığı bir şeymiş. Ben araştırdığımda onu gördüm. Aa, biz bunu bilmiyorduk. Çok güzel oldu bu bizim için bu bilgi. Yani onların işine yarayacak şeyleri onlara verip evet. yöresel o şeyi de katmak gerekiyor. Ben çok konuştum. Öyle Benim <gülüyor> durdurun bu arada. <gülüyor> Neydi aquafaba bu arada? Aquafaba nohut suyu. Hı hı. Bayağı nohutu kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra altını kapatıyorsunuz hocam bir gün bekletiyorsunuz o böyle jelimsi bir sıvı oluyordu evet. Bir yumurta yerine 3 yemek kaşığı o keklerde kremalarda mayonez yapıyorsunuz ben tereyağı yapıyorum mesela vegan tereyağı Yaş pasta yapılıyor kek yapılıyor yani her, her şey yapılıyor mümkün. Kalan Aynen. nohutu da belki humus yapabiliriz Aynen Yani <gülüyor> nihayetinde yani, e, o, yani bunlar çok işlevsel ve e, herkesin anlayabileceği şeyler yani, Nohut suyu diyorsun aa ne kadar ucuz ...çok işlevsel, niye kullanmayayım ki o zaman diyor. Evet, peki festivale dönersek dedim de... E, ...Apollo Tapınağı'nda mı olacak gerçekten bunların hepsi? Yani oraya standlar kurulacak, bütün konuşmalar orada mı şekilleniyor? Bir yandan da nasıl iletişim sağlanacak halkla? Şöyle, e, Apollo Tapınağı bir yerleşke, yerleşke Hı -hı. üzerine kurulmuş. Onun etrafında... Eski köy deniyor zannediyorum. Hı hı. Evet aklımda kaldığı kadarıyla eski köy deniyor oraya. Hı hı. Orada çok eski evleri falan göreceksiniz zaten gittiğiniz zaman. Hı hı. O tapınağın bütün çevresinde işte... ...yerel üre, üreticiler gelecek. Firmalar gelecek. İşte vegan ürünlerle, vegan kozmetik ürünleri üreten firmalar gelecek. Bunun dışında bir balkabağ sahnemiz olacak. Bir panel evimiz olacak. Hı hı. Bir de... Bir tane daha sahne vardı ama sahnenin adını hatırlayamadım Bu yani sadece kişiler gelip tek bir kişiyi dinlemeyecek İsteyen bilimsel sorunları dinleyecek evet. İsteyen mutfak atölyesine katılacak Hı -hı. İsteyen başka konuşmacıları Şeray, dinleyebilecek evet. Bir program yapmak mümkün yani evet. Didim Vegan Fest'te ve katılanlar için Aynen ve Didim de gerçekten e, bence e, turizm açısından çok önemli bir yer haline gelecek Vegan Festival'den sonra Zaten Apollon Tapınağı'nın ziyaretçi sayısı ee, festivalden sonra üç kat artmış. Hmm. Apollo tapına ama tabi kendi başına kıymetli de bir şey belki. De evet, tabi. Festivali tabi e, dinliyoruz öyle midir ama çok şahane. burada çok gerçekten güzel böyle ben çok umutluyum veganlık açısından çok umutluyum aynı zamanda ...insanların veganlıkla bu şekilde tanışmasından dolayı çok umutluyum. Kaç kişi bekliyorsunuz bu arada? Ee, geçen yıl 60 bin kişi ziyaret etmişti. Bu, bu yıl 200 bin kişi bekliyoruz. <gülüyor> çok. Ee, yoğun bir katılım. Çünkü bu yıl ha, bir biz... Bir hazırlık gerekiyor, ulaşım... <gülüyor> <gülüyor> Yola eğer Doğru Tabii çok çok önceden biz duyurulara Tanıtımlara vesaireye başladık Tanıtım Hı -hı. derken yani tanıtım değil Duyurduk yani böyle bir festival yapılacak Hı -hı. İstanbul'da da duyurduk Hı -hı. Deniz otobüslerinde işte e, sosyal medyalarda bir şekilde duyurmaya çalıştık Hı -hı. E, Bayağı da bir talep gördü e, Hatta biz bazı şeylere de yetişemedik yani ona. Evet. Bunlar güzel yetişememeler Bir yandan da evet. belki bu festivali şöyle düşünmek de güzel olabilir Yani e, her şehir ya da hariçe neredeyse kendi ufak böyle festivaller yapmaya başladı. İşte Alaçatı Ot Festivali duyuyoruz. Seferihisar'da biraz yavaş yaşamı teşvik eden şeyler ve tohum takas festivalleri yapılıyor. İşte belki didim de <gülüyor> yıllar sonra vegan festivalle konuşacağımız şehirlerden biri. <gülüyor> Her yerde böyle ufak ufak festivaller olsa ne güzel bir Türkiye olurdu. <gülüyor> evet ya yani artacaktır Sonuçta bunlar görülüyor ve sadece orada bir işte alaçatı ot festivali gibi bir festival değil orada bir yaşam yüceltiliyor yani evet, orada evet. bir değer değer üzerine kurulmuş bir şey orada gidip insanlar sadece bir şey alışverişi yapmayacak Mesela vegan beslenme rehberine eline aldığında ya vegan beslenmek ne kadar kolaymış vegan yaşamak mümkünmüş. Sonra işte Ömer Bey'in konuşmasını dinlediğinde Ya ben et yiyerek ne kadar çevreye zarar veriyormuşum e, Psikoloğu dinlediği zaman daha farklı bir açıdan bakacak Gastronoloji uzmanı dinlediğinde Yani bunların hepsi bir bütün Sonra mutfak atölyelerine gidecek Ya bunlar ne kadar kolaymış Ben de bunları yapabilirim demeye başlayacak O yüzden e, çok e, önemli bu festival e, Takipçileri de e, umarım ta, e, Çok de, ilerleyen zamanlarda da ...bu festivale sahip çıkacaktır... ...ve sahip çıkılmayı bekliyor festival... Evet Kevsel ile beraberiz... ...web sitesinin ismini bir daha alabilir miyiz... Ee, ...didimvekfest.com didimvekfest ...buraya girip... ...Didim Vegan Festivali ile ilgili... ...tüm e, bilgileri... ...alabilirsiniz... E, ...çok teşekkür ederim beni... ...davet ettiğiniz Biz için... E, ...ben çok teşekkür önemsiyorum ediyoruz. bu festivali... E, ...Türkiye'de veganlığın... ...daha fazla duyulması... Ee, ...vegan yaşamın aslında ne kadar mümkün olduğunun... ...o yanlış algıların kırılması için çok önemli olacak. Ee, önemli bir iletişim evet. boşluğunu umarız giderecek. Evet ve orada bir araya da geleceğiz. Yani sadece evet. orada e, bir şeyler... E, ...bir sunum yapılmayacak. Mesela orada bir insanlar bir araya gelecek. İşte veganlar bir araya gelecek. Vegan olmayanlarla veganlar bir araya gelecek. Bunlar çok kıymetli şeyler. Kesinlikle. Evet. Önemli karşılaşmalar. Evet. Evet. Kapsamlı bir konu ancak dört güne bile sığmayacak muhtemelen ama evet. en azından bir yaşam biçimi önerisi sunacak Wakefest. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, ve bunun pratiğine dair de önemli. Ee, çıktılar olacağını düşünüyoruz. Takibinde evet. olmaya çalışacağız zaten. Çok teşekkür ederim. Daha Çok sağ olun. zaman da var. Ee, evet. İstanbullu dinleyicileri de işimden uyarmış olalım. Evet. Ee, gelecekseniz <gülüyor> elinizi çabuk tutun. E... Apollon Tapınağı da olmak üzere yani <gülüyor> Kayıt azından. yaptırmak gerekiyor mu bu arada? Yok e, bu arada festival Vegan olmayanlara Ve veganlara açık ya yani Herkese açık ve Hı. ücretsiz Bu çok soruluyor e, Bir ücret ödemenize gerek yok Festivale evet. gelmek için e, Sadece e, toplanın gelin işte Hı. Çok teşekkür ederim çok <gülüyor> çok Rica ederim. ederim Görüşmek üzere, Görüşmek üzere. Beraberdik Vekfest yaklaşıyor Açık dergide ilk bir saatin sonuna yaklaştık. Cecil Taylor'ın piyanosu eşliğinde oluyor bu. New Yorklu Piyanist Doğaçlama müziğin öncüsü Cecil Taylor. 5 Nisan 2018 tarihinde bu dünyadan ayrılmış vaziyette. Mümkün olduğunca onun piyanosuna ve sesine e, kulak vermeye çalışacağız. E, bugünlerde evet After All ondan bu akşam dinleyeceğimiz kayıt. Açık radyo açık dergidesiniz. Bye.